Fatiha-yı şerife, maal Üçer salavat-ı şerife. قال من عوجو لا إله لَا الله إِلَّا إله إلا الله لا, إله إلا الله. لا إله إلا الله. Allah La ilahe illallah La Allah, La ilahe illallah Allah, <Isaiah te stream conferdles> La ilahe illallah Hul melikul hakkul mübin Muhammedun Resulullahi Sadıkul vaadil ebin Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve menni tebi ahmubi ihsanin ecmein. عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيرًا aleyhi ve aleyhim الدِّينِ kesiran ilayel bittin. Ev billahi min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innal insane lefi khusr. İllellezine amenu ve amilus salihati bil Allah-u Ekber, Sadakallahu El-Azim, Subhane Rabbike Rabbim. Ve te'amma yasıfun, ve selamun alel mürselin, ve elhamdülillahi rabbil alemine, amin, subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab, elhamdülillahi hakka hamdihi, ve saratu vesselamu ala seyyidina Muhammedun ve alihi ve sahbihi, ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibine tahirin, Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, acizanec, yapılmış olan okunmuş olan iki adet hatbi Kur'an-ı Kerim'i 500 artı 25 artı 14 539 adet Yasin-i Şerif'i 3 adet bin birlik salat-ı inayı, 1 adet delaili şerif hatmini 70 kelime-i tevhid hatmini 25 mülk suresini 25 amme cüzüğünü 10 bin ihlas-ı şerifi 11 salat-ı tefriciye'yi Ayrıca 41 Yasin-i 80 80.000 kelime-i 6.300 Salavat-ı Şerife'yi, ayrıca bir çocuğun şifası için 12.000 besmele, 41 Yasin'i, 3 adet 4.444 Salat-ı 2 adet binlik Salat-ı 313 adet Ayet-i ve had-i hacekatımızı, zikr tesbih tesbihatımızı, vaaz-i teskiratımızı, lütfunla keriminle ibadet ve taatlerimizi ahsen ve etem olarak kabul eyle Ya Rabbi vafat eyle Ya Rabbi hakkı hak olarak görüp ona uymayı bize nasip et Ya Rabbi batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip et Ya Rabbi bizi batıllara, haramlara, günahlara yanaştırma, bulaştırma Ya Rabbi bizi sevdiğin yollarda yürüt Ya Rabbi Bizi sevdiğin kul eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin işleri yapma muvaffak eyle ya Rabbi. Bize Kur'an'ı öğret ya Rabbi. Bize Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmeyi nasip et ya Rabbi. Kur'an yolunda Peygamber Efendimizin yolunda yürümemizi nasip eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin taife eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar daima... Ümmet bozulsa bile ümmetin içinden sevdiğim bir taife mevcut olacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bizi o sevdiğin gruptan eyle yarabbi.